Çabuk. Merhabalar, Bayir. Merhabalar. Nasılsın? Ben çok iyiyim. Sen de sısın? Ben de iyiyim. Neredesin? Ben Mersin'deyim şuanda. Öyle, Öyle mi? mi? Ne, ne yapıyorsun? Ee, Produksiyon şirketim bir film çekiyor. Ee, onunla ilgileniyoruz. Son üç haftadır buradayız. Ee, bugün de çekimlerin son günü. Güneş tam tepede. Oğlun için çekebileceğim bir şey kısıtlı. Sizinle görüşeyim dedim. Adaptasyona devam edelim dedim. Ee, her yerde Güzel bir benim içimde bir telaş oluyor. Hayır. Ne güzel. Heyecanlı mısın peki? Ee, çok heyecanlıyım ama niçin sordun? Hep heyecanlıyım biliyorsun. Birçok şey. <gülüyor> ne bileyim bayram bitti. Çekimler devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Doğru evet yani bugün bayramın son günü e, heyecanlıyım ya yani böyle bir rehavet de var etrafta tabi yani tam yaz ortası derler ya hı hı. E, oradayız e, ama Yazınış heyecanlıyım. Yazın iş yapılmaz derler olur öyle düşünüyor musun sen <gülüyor> bir de böyle diyorlar ya. Ya ama hayır bilim, <gülüyor> e, iş de yapılır keyif de yapılır ya ikisi beraber de olur yani pek ayırmamak lazım bence yeni dünyada böyle bir şeyler yok yani ben. 24 saat çalışıyoruz, 24 saat dinleniyoruz gibi geliyor. Ama tabii çok çok sıcak burası. Ee, hani o da e, bir faktör onu hani ekleyeyim. Sen nasılsın, neredesin bu arada? E, Brooklyn'deyim her zamanki gibi. E, burası sıcak değil, çok süper bir yaz geçiriyor New York. E, i̇nanır mısın daha klimaları kurmadık yani gerçekten klimanın evet. düğmesine basmadım diyorsun kurmadım diyorum ya düğmeye basmayı bırak <gülüyor> basmayı kurmadım tamam <gülüyor> basmaya gelmedik henüz gerçi kurduğundan da basıyorsun da, tabii o da ayrı bir şey. neyse ee, Onurcum biliyorsun önümüz yeni bir seçim maratonu ee, maraton başladı aslında tanıtım maratonu öyle mi ee, başladı bile burada oy kullanma da başladı ee, ben de cumartesi günü randevum gideceğim sandık başına ya evet. o da güzel bir şey randevuyla oy vermek. Cumartesi günü kaçta? <gülüyor> Öğleden sonra belli bir... Aman so sabah olmasın kalkamamazlık plan yapma öyle bir yok, yok yok tabii canım. Kendimizi bildiğimiz için ona göre aldık. <gülüyor> şey e, cuma akşam bir şey olur falan diye. Bugün seçimleri konuşuyoruz. E, ama ikimiz konuşmayacağız. Çok daha önce hatta birkaç sadece birkaç program önce... Konumuz olan Karabekir Akkoyunlu yine bizimle birlikte Kara hoş geldin. Hoş bulduk. Kara ee, hoş geldin. Seni tanımıyoruz. Sen artık programın <gülüyor> programın daimi üyelerinden birisin. <gülüyor> o yüzden e, direkt Kara diyoruz. Tamam. Harika. Dinlemeyenler eğer daha önce seni tanımayanlar varsa bir önceki programı açıp dinlesinler diye böyle bir strateji geliştirdim. Ee, Karada Londra'dan İstanbul'a yeni döndü. Doğru mu? Doğru. doğru. Ee, hatta e, Londra'da seçimlerle ilgili bir konuşmaya katıldın ve bir hafta mı oldu acaba? Ee, evet oldu. tam bir hafta oluyor hatta. Ee, ne Neydi bu konuşma Kara? İstersen önce oradan başlayalım. Biraz onu konuşalım sonra seçimlere geçelim. Bu Londra'daki Frontline Club vardır. Gazeteciler kulübü. Hatta kurucusu Bon Smith diye bir adam. Julian Assange'ın çok yakın arkadaşlarından ve Julian Assange'ın kefaletini ödeyip ilk gözaltına alındığında kendi evinde onu ağırlayan kişidir. Ve bir gazeteciler topluluğu aslında. Bu tür işte siyasi toplumsal konularda panelleri de oldukça meşhurdur, bilinir. ...bizim Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bir panel düzenlediler, ee, burada da e, konuşmacılardan biri bendim, ee, Alex Christie Miller vardı, ee, hem Washington Post'a hem, pardon, Newsweek'e ve Christian Science Monitor'a yazan, ee, Sir David Radaway vardı, ee, Eski Türkiye, İngiltere'nin Eski Türkiye sefiri, ee, Fadi Hakura, ee, o da Çatı Türkiye bölümünün başında... <gülüyor> Güzel, yani aslında soğuk herkesin farklı bir uzmanlıkla geldiği ve sanırım yani bir şeylerin de aslında tartışılabildiği, somut bir şeylerin döndüğü tartışma döndü bir şey oldu, bir panel oldu. Yani o sıcak sıcakını oradan gelmişim normal. Bu arada dinlemek isteyenleri hatırlatalım. Eğer izlemek de istiyorsanız bu panelin videosu ve ses kaydı internette mevcut. Ben hepsini izleme fırsatı buldum. Aslında dediğin gibi sakin dedim. Çok önemli bir kelime olduğunu düşünüyorum. Genelde böyle seçim lider falan tartışılırken çok bir hararet oluyor Türkiye'de. Siz çok sakin sakin. Aslında bayağı da ciddi şeyler konuşuldu. Evet. Bu arada yani hatta işte ne bileyim olası gelecekte Türkiye'nin nerelere gidebileceği projeksiyonları bile konuşuldu. Evet. Yalnız şunu sormak istiyorum. Sen e, İngilizlerin bu olaya ya da İngiltere'nin diyelim İngiliz halkından ziyade e, Türkiye'deki gidişata ve Tayyip Erdoğan'ın yükselişine e, bakmasını nasıl buluyorsun? Yani ilgililer mi yeterince yoksa ilgisizler mi? Yani başından beri ilgililer. Ee, hmm. Orada da İngiliz e, devletinin e, <gülüyor> emsiyecilerinden eski de emekli de olsa biri de vardı ve onun konuşmasından da çıkardığın yani çok pragmatik bir şekilde yaklaşıyorlar en hmm. başından beri Türkiye'de bizim çalışabileceğimiz kim varsa onunla beraber olmak ve onun ona onu çok da fazla e, itmemek yani e, it plana, ön plana çıkan kaygı yani bununla beraber İngiltere'nin her zaman Türkiye Avrupa Birliği'ne e, çekme politikası da vardır hmm. e, yani hala şu noktada bile hem muhafazakar hükümet olmasına rağmen ve hem Avrupa Birliği projesinin Geldi noktaya rağmen Türkiye'yi destekleyen bir yapıdalar. O yüzden yani bunları devam ettirmeye çalışıyorlar. Ama asıl şey tabii bu stratejik dostluğun dostur iki tırnak içerisinde dostluğun devam edebilmesi. O yüzden içeride bizim sıkıntılarımızı dile getirdiğimiz zaman tabii yani belli bir yansıması oluyor. Fakat ee, uluslararası dengeler ve ilişkiler ayrı bir ağırlık yaratıyor. Evet. Yani zaten İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler e, şu anda İsrail olayında da olduğu gibi bir sürü yerden diplomasi denen bir şey var. Yani sen hiçbir zaman çıkıp da böyle çok net de bir şey söylemiyorsun yani ne hakkında ne karşısında. Neyse e, seçimlere gelelim. Onur Evet. Oyunun rengi belli mi? Oyunun rengi belli. <gülüyor> Nedir? Ee, açık açık da soruyorsun Hayır. Hayır açık, açık açık sormuyorum. Rengini sordum canım. <gülüyor> Oyunu sormadım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diyebilirsin ki mor. Diyebilirsin ki mavi yani. Ben nereden bileyim? Bilmiyorum ben renkleri. Ben resme göre karar vereceğim. Renkleri gör? Yani? Evet Bu seçimde resimler de olacak biliyorsun. Resimlerle... <gülüyor> evet o da güzel bir ayrıntı. Nasıl buldun e, logoları nasıl buldun oradan konuşalım önce e, çok yani çarçabuk yapılmış ve e, özgünlükten uzak olduğunu düşünüyorum e, hmm. logolar yanında kampanyalardan bahsedelim. tabi yani sizde hem fikir olacaksınız ki bunlar e, çok kısa zamanda oluyor 40 günde bir seçim başlaması ve bitmesi e, oldukça hani yani yaz ortasında biraz e, Emirvaki gibi neredeyse. E, Kampanyalara konuşabiliriz. yani Kampanyalar tabii zayıf. E, Tayyip Erdoğan'ın kampanyası dahil olmak ki gayet e, büyük paralar harcanıyor. E, bir önceki seçimdeki kampanya şarkısı kullanılıyor. Yani şu anda Türkiye'deki e, havayı ben size söyleyeyim. Yani müthiş bir heyecan yok bu seçimler hakkında. Hı hı. E, bunun en önemli nedeni de e, seçim programının seçim takviminin bu kadar sıkıştırılmış olması diye düşünüyorum. Tabii bunlar esas da bu tür seçimler diğer e, kutlama aracı yani bir e, yani büyük bir aktivite var sonuçta insanlar e, yaklaşık 50 milyon insan e, oy kullanmaya gidiyor yani bunların hepsi esaslı bir aktivitedir ama e, bu seçimden benim Türkiye'de gördüğüm yani çok büyük bir e, şey yok heyecan yok ki esasda Türkiye için çok önemli bir seçim bu e, durum böyle. E, Oyunun rengi belli. Zaten bunu daha önce de konuştuk. Ben Ekmeyettin İhsanoğlu'na vereceğim. İlk Hı -hı. açıklandığı günden beri buna zaten emindim. Ki diğer adayı beğendiğim halde yani Selahattin demiş da çok kalite ve çok akıllı bir insan olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığına yakışır. E, Ekmeyettin İhsanoğlu'na yakışır. Ama tabii ben yani, pragmatik bir insan olduğum için kazanma ihtimali daha yüksek olan İhsanoğlu'nu destekliyorum. İkinci turda da ve ikinci turda da. Hı -hı. Peki Onur, ilk başta e, dün ya da ondan önceki günde hatırlamıyorum. Ben bayağı bir program izledim tabii. Yani konuya uzak olduğum için. E, tartışma programları işte çıkıyorlar. E, anketler yapılmış. Şöyle olmuş, böyle olmuş. İlk ankette Ekmelettin İhsanoğlu'nun tanınırlığı %32'ymiş. E, şu anda %85'lere çıkmış. Yani Tayyip Erdoğan zaten %99'muş en başından beri. E, ve... İlk anda oy vermem diyenlerin büyük bir kısmı şu anda gidip oy vereceğim diyormuş. Yani sence bu İhsanoğlu'nun başarısı mı? Biraz hem onun başarısı diyelim çünkü verdiği demeçler ve kendi karakteri dolayısıyla insanlar kısa sürede olsa bile onu öğrenme fırsatı buldular. Karakterini biliyorsunuz gerçekten hani belli bir artık ee, enerji fraksiyonu değilim. Yani tamamen e, kavga özene değil başka bir şekilde enerjiyi öyle bir e, kullanıyor ki karşındaki ekipten kendini, kendini daha ayrıştırıyor. Ama onun yanında e, Türkiye'deki siyasetin sağa gitmesinden dolayı bu adayın da e, belli çevreler tarafından hazmedilme süreci var. Yani ilk başta bir reaksiyon oldu tabii. E, bu kimde? Neden sağdan bir aday oluruz Niye işte e, Kur'an'dan ayetler okuyan bir insan e, bir cumhurbaşkanına nasıl ona oy verebilir şeklinde? Tabii ama ee, benim ilk günden desteklenim en büyük nedeni de oydu. Yani e, politika bir adaptasyon süreci gerektirir ve politika son 12 sede sağa doğru kaymışsa e, sen de onunla beraber kayıp ondan sonra istediğini yapacaksın. Yoksa çoğu arkadaşım da benim, konuştuğum insan işte olduğun yerde kal, istediğin kadar seçim kaybet, kaybet, kaybet, kaybet bir gün elbet e, kazanacaksın diye yaklaşıyorlar. <gülüyor> ya ben gerçekten de buna bunu kabul edemiyorum. E, çünkü e, kazanmak için yapmak lazım bunu. Yani bunun içinde <gülüyor> e, olduğun yerde saymak, kazanmak için çok iyi bir kriter değil benim için. Tamam bu çok güzel. Kara sen ne düşünüyorsun Ekmelettin İhsanal hakkında? <gülüyor> Valla e, yani dört e, kişiden e, parti liderleri dışında bir de dört kişinin dışında kimse adaylığından haberdar değildi açıklanana kadar. Dolayısıyla yani dediğin gibi kırk günlük bir kampanya sürecinde bu kadar e, kapalı kapılar ardında e, karar verilen ve son dakikada açıklanan bir adaylığın başlı başına bir problem olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani Ekmelet Nisanoğlu şahsının e, dışında kim olursa olsun çok tanınmış biri olmadığı takdirde onu tanıtmak e, e, ne kadar istersen iste ne kadar e, para e, akıtırsan akıt PR kampanyalarına ne kadar mümkün ki karşında e, Erdoğan gibi %90'un tanıdığı biri var. Bu arada ben o %1'lik Erdoğan'ı tanımayan kesimi gerçekten çok merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onlar, <gülüyor> <o. nereden? gülüyor> Onlar çok güzel bir Türkiye'de yaşıyorlar bence. <gülüyor> yani bir anda o %99 deyince o %1'i çok kıskandım. <gülüyor> ee, e, İhsanoğlu'nun özelliklerine gelince e, bir takım e, farklılıklar ön, ön plana aslında çıkıyor. Ee, biz hemen belli kesim, belli bir kesim, Bay Efendim Dinci, e, İslamcı, Muhafazakar falan demeye başladı ama İthanoğlu e, diplomat, e, akademisyen ve entelektüel e, bir insan e, ve uluslararası kurumlar içerisinde bulunmuş. E, vesaire vesaire yani e, Erdoğan'ın e, çok daha e, yerelden gelen, e, toplum arasından çıkan popülist e, tarzına e, özellikle bir de muhafazakar olmasından dolayı birebir tezat oluşturan bir, bir, bir şahıs. Yani yani Erdoğan istemiyorsan tam karşısında muhafazakarlığı bir kenara bırakırsan her şeyin tam karşısında olduğu aday Ekmelettin İstanoğlu belki. S sadece profil açısından diyorum, eee. ideoloji açısından değil. Hı -hı. E Fakat şöyle bir problem var. 2007'den, 2007 referandumundan beri bu artık halk oylamasıyla yapılan bir seçim. Ve halk oylaması popülizmi, popülist siyaseti do do doğal olarak ön plana çıkaran bir araç. Yani Ekmelet'in İstanbolu neredeyse eski düzene göre e, şey meclise, tak, meclisin takdiriyle Cumhurbaşkanı olabilecek bir profil ama özellikle bu kadar astından ve kendisi de mitingleri de çok kısık tutuyor. E, böyle bir kampanya ortamında açıkçası yani e, bana var. biraz zamana uygun değil gibi geldi. Şimdi tanınması tanınırlığı yüzdesi artıyor vesaire. E, yeterli olacak mı? Açıkçası hiç zannetmiyorum. E, o yüzden çok umutlu değilim açıkçası insan Ona. Ayrıca bunun ötesinde e, süper pragmatik bir seçim olabilir. Türkiye'nin merkezinin sağa kaymışlığının e, bir farkındalığını gösterebilir ki bunu diyebiliriz ki yani bunu artık buna gözümüzü kapamamamız gerekiyor. Ama bir aday olarak çıktığında homofobiye, homofobiye böyle e, gülerek cevap vermesi, e, gay hakları dediğin zaman muhafazakarların hassasiyetini göz önünde bulundurmalıyız demesi, vicdanı rahat sorulduğunda o nedir ilk defa duyuyorum demesi açıkçası benim sadece pragmatizmle yaklaşmamı da biraz engelliyor. Bunları unutmamız lazım. Pragmatik olarak yaklaşırsam ondan da çekindiğim noktalar var diyorsun yani. Seçilirse bir sene sonra yine vicdanı rahat sorulduğunda o neymiş falan derse hoşuma gitmez diyorsun açıkçası. Yani şimdi o noktada değilim. Birincisi seçileceğini düşünmüyorum. Evet. E, seçilmesinin e, Erdoğan'ın başkanlık sistemine geçişte bir adım daha yaklaşmasına, yani cumhurbaşkanlığı olması, Cumhurbaşkanı olmasına daha e, yararlı olacağına inanıyorum. E, fakat e, ideal bir aday kesinlikle olduğunu düşünmüyorum ki bence açıkçası bu söylemler bakımından benim görüşlerime, benim duruşuma daha ideal bir aday var. O da Selahattin Demirtaş. Hı hı. Şimdi ben de Evet yani arada bir de yaş farkı var yani sonuçta Evet, evet birisi yani 70'in 70, 70 yaşına galiba diğeri yani bizim yaşlarımızda 40 yani e, genç e, homofobi konusunda e, ilk günden itibaren ben o videoyu izledim e, şaşırmadım da yani sonuçta e, fazla bir şey de beklemezdim e, ama zamanla kendi adaptede edebileceğini düşünüyorum Eğer seçildiği takdirde öyle bir karakter gösteriyor. Bu konularda demeçlere baktığınız zaman Amerika'da da yani 20 yıl önceki demeçlerle şimdiki demeçler ne kadar farklı olduğunu görürsünüz. Yani belli bir, belli unsurların toplum tarafından kabul edilme süreçleri var. Onların içerisinde yer alabilecek yani yeterince ben flexible yani esneyebilecek bir karakter olduğunu düşünüyorum. Onun için o unsurlar konusunda hani benim fazla bir çekincem yok ki hani o konularda hepimiz olduğu gibi biz de çok duyarlı olduğumuz halde. Ee, bir noktadan bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda çok da zor bir görev değil bu. Ee, bunu da söyleyelim. Yani eğer e, rotan belliyse, belli bir ibreyi tutturmuşsan, belli bir oturmuşluğun varsa e, esas da icra etmesi o kadar da zor bir görev değil. E, Baya iyi bir iş. E, bu iş içinde e, iyi bir e, aday olduğunu düşünüyorum. Yani seçilme... E, o, olayına geldiğimiz zaman e, Mahir biliyor musun buradaki anketleri ne kadar takip ediyorsun? Kara tabii ki biliyordur. E, Ama Ekmelettin İhsanoğlu'nun önde olduğu hiçbir anket yok. Evet. E, diğer adayın %50'nin üzerinde olduğu birçok anket de var. Evet. E, ve piyasalarda e, bunu tamamen artık içselleştirmiş durumda. Yani piyasalarda işte bakıyorsun borsa 84 binleri buldu, işte dolar, euro düştü falan bunların hepsinin esasında bir nedeni de e, diğer o. adayın birinci olacağı dair tamamen bir kanı oluştu. Yani Ekmerettin evet, İhsanoğlu şu anda sürpriz veya plase e, hani e, objektif olarak baktığımız zaman seçilme şansı az. Evet. Şimdi ben siz ikiniz de birazcık e, kendi perspektifinizi aktardınız. Ben sadece kendim değil biraz buradaki Türklerin perspektifini de aktarmak istiyorum. Çünkü ilginç buluyorum. Bu da enteresan bir nokta. İlk defa biz de oy kullanıyoruz. Yani yurt dışında yaşayan Türkler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları diyeyim. Şimdi burada inanılmaz bir kararsızlık görüyorum ben. Yani o kadar ki %100 diyebilirim. Kararsız oyların oranı %100. Çünkü zaten yani Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 senedir iktidarda olması... ...işte daha ne kadar kalacağının belli olmadığı bir miktar daha kalmak istiyor olması... Ee, hani politik görüşünden ziyade insanların yurt dışında yaşayan bir Türk'ün çok Türkiye vatandaşının çok hoşuna gidecek bir şey olmadığı için o direktman maneleniyor. İkincisi İhsanoğlu'yla bir özdeşleşme sorunu var. Ee, yani insanlar biliyorsunuz hep derler ya kendine o yatar adaya değil diye. Ee, kendini onu da göremiyor tabii ki. O yüzden o da bir sıkıntı. Selahattin Demirtaş bence az biliniyor burada, eski imajıyla hatırlanıyor çoğu zaman. Yeni söylediği şeyler çok fazla e, duyulmadı e, ama e, benim kişisel fikrim, başkalarının işin içine katmayayım burada. E, benim de Selahattin Demirtaş'ın bu kadar hızlı değişmiş olmasıyla ilgili bir takım endişelerim var. O yüzden muhteşem bir kararsızlık süreci var. Geçen ben değiştiğini ben de... düşünmüyorum esasla. Yani sonuçta CHP gençlik kollarından olan bir insan Hı. ve yani yerine göre yerine göre konuşuyor. Yani diğer adaylara göre de fazla nabza göre şerbet verdiğini düşünmüyorum. Ya yani onda çok büyük bir dönüşüm olduğuna katılmıyorum. Ee, yani karakteri itibariyle ve yani politika. Tarzı yaptığı ikna. parti itibariyle ona göre devre veriyor tabi ama yani şu anda bisiklete binmesi işte eşcinsel haklarından bahsetmesi yani bunlar beş yıl önce de hani onu yeni yeni tanımaya başladığımız zaman da esas da hani bu insandan bekleyebileceğin şeylerdi. Hmm. Ama bu kampanya bambaşka bir kampanya yani cumhurbaşkanlığı kampanyası. Tabii ki biraz daha kapsayıcı olması normaldir. Yani parti politikasını cumhurbaşkanlığı adayı olarak aynısını gerçekleştirmeyeceğim. Hı hmm. hı. Yani o... O konuda ben de, sana katılmıyorum. Hı -hı. Ben de, ben de Onur'a katılıyorum aslında. <gülüyor> açıkçası söyleminde sert bir değişiklik. Ben de hiç gö açıkçası gözlemlemedim ve Selahattin Demirtaş'ı bir süredir takip etmeye çalışıyorum. Edindiğim intiba iki şey var. Birincisi bundan evvel bir parti mekanizması içerisinden konuşuyor. Onun verdiği kısıtlamalarla belki ve dengeleri gözeterek ha, O konuşuyor. olabilir eğer. Evet. Fakat buna rağmen her zaman partinin daha birleştirici, Kürt hareketinin daha birleştirici, sivilleştirici, yerel politikaya yöneltici ve aslında belki de bu bir takım bahsettiğimiz temel hak ve özgürlükleri ön plana çıkarak konuşan kesiminin temsilciliğini yapmış bir insandır Selahattin Demirtaş benim gözümde. Hatta Ahmet Türk'ün temsil ettiği o barış yanlısı, sivil e, entelektüel iradenin yeni kuşaktaki temsilcisi olarak görülür bence hatta bu Kürt hareketi içindeki daha şahinlerin de o yüzden e, zaman zaman karşı çıktığı e, çok da sevmediği belki de e, bir karakter olabilir şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi için kişisel olarak aday, adaylığını koyduğu için e, böyle bir şey de yapabiliyor yani kişisel bir tabloda çizebiliyor bu benim adaylığım yani HDP ya da BDP'nin bana yani var tabii ki de ama bunun ötesine geçebiliyor Bence şurada şöyle önemli bir nokta var. Selahattin Demirtaş'ın alacağı oy yüzdesiyle alakalı olarak normal BDP'nin ya da HDP'nin aldığı oy oranının hani yüzde altı, yüzde yedi diyelim hatı sayılır bir şekilde üzerine çıkarsa mesela yüzde onlara getirebilirse bunun Kürt hareketinde ve Kürt hareketinin algılanmasındaki etkileri bence önemli olur, olabilir. Şu açıdan eğer gerçekten bahsettiğimiz daha bir Türkiye e, vizyonu içerisinde demokratikleşme, işte e, temel hak ve özgürlükleri ön plana koyarak yapılan bir kampanyada genç ve dinamik birinin e, ön plana çıkmasıyla daha popüler olabiliyorsa ve bunun karşılığını buluyorsa belki de o yöne bir ivme kazandırır bu hareketi. Ben onu bir umut olarak görüyorum. Yani daha geniş çerçevede e, seçilmeyeceği belli. Yüzde onlardan bahsediyoruz en ihtimalle. Fakat o daha e, özel Kürt Hareketi özelinde de böyle bir dinamik var bence gözetmemiz gerek. Şimdi sen birazcık seçim sonuna girdiğin için birazcık orayı da konuşalım istiyorum aslında. Benim tahminim büyük ihtimalle birinci turda seçim bitecek. Ama senin dediğin gibi bu üç adayın da aldıkları oy oranları biraz önemli olacak gibime geliyor. Çünkü ona göre sanki partiler birazcık ya da en azından siyasi akımlar kendi stratejilerinin doğruluğunu ve yanlışlığını görecekler gibi. Yani Ekmenettin İhsanoğlu yüzde 25 oy alırsa çok farklı bir sonuç çıkar. Yüzde 45 oy alırsa çok farklı bir sonuç çıkar diye düşünüyorum ben. E siz ne evet. düşünüyorsunuz? Ya ben ne? ilk ilk olarak şunu söyleyeyim. Ben birinci turda seçimi biteceğine inanmıyorum. İkinci tura geçeceğini düşünüyorum. E, i̇kinci tura giderse eğer yani aradaki iki haftanın da çok e, ilginç bir iki hafta olacağını e, görüyorum. Çünkü 24 Ağustos'ta ikinci seçim olursa birincisinden daha da yüksek bir e, katılım Buna oranı olabilir. Evet. Doğru, e, bu de. Aynı zamanda o e, oylar arasındaki farkın da hani sen biraz önce bahsettiğini anlıyorum. Hani ondan sonraki siyasetçi bir anlamı olacağını söylüyorsun ama Hı -hı. istersen e, biraz da hani ilk turda olayın çözülmeyip ikinci tura kalma ihtimali üzerine konuşursak o 15 gün içerisinde de aynı zamanda Bayağı oyların şey arasındaki fark çok önemli olacak. Eğer arada 5-6 puan fa fark varsa tabii ki bu hani belli artık yılmış artık hiçbir şey değişmez diyen veya bunlar benim adayım değil diyen insanların biraz daha kendi kararlarını gözden geçirmesinin neden olacaktır. O çekişmenin de tadı bir başka tabii. Yani ikinci tura gitmesini aynı zamanda istiyorum da. Zaman zaman isteklerimiz de bazen öngörülerimizi etkiler bilirsin. <gülüyor> e, i̇stememin de nedeni tabii ki yani ondan sonraki seçimi 24 Ağustos seçimini iki adaylı seçimin çok heyecanlı geçeceğini düşünüyorum. Kran kranı geçeceğini düşünüyorum. E, tabii bunların hepsi tabii her şeyin birinci turda çözülmemesi üzerine. E, benim ihtimal vermemenin nedeni de bence e, biliyorsun hani bu konularda konuşuyoruz Mahir, Kara da biliyor. Yani ben AK Parti'ye kategorik olarak hiçbir zaman karşı olmadım. Ee, müthiş bir organizasyon yani daha hani partinin kurulduğu ilk ilk zamanlarda işte bu Anadolu otellerinde Türkiye'den birçok insana davetiler gönderip onlara e, her türlü ikramı yapıp herkesin yerlerin belli olduğu yani daha parti kurulma aşamasında büyük bir organizasyon var ve bu gittikçe de daha da güçlenerek devam ediyor e, fakat bu organizasyonun olması yalnızca e, şimdiki adayın karakterinden olan bir şey değil yani bu e, Siyasi görüşü ve zamanlı güç odağının e, organizasyon yönündeki yeteneği ve bunu e, güçle birlikte daha da arttırması ve hani zaman zaman illegal, zaman zaman e, gaddarca olsa bile bunu devam ettirmesi var. Onun için e, bu adayın kendi popülaritesi konusunda hani e, biraz da adrenalin verdiği ve anketlerden gelen e, gazla bir hareket ettiğini düşünüyorum. E, o anlamda e, istersen biraz cesurca konuşayım. İlk turda çözülmeyecektir ikinci turda da kıran bir çekişme olacak Ben e, senin kadar açıkçası e, heyecanlı bakamıyorum doğrusu. Birinci turda e, biter demiyorum. Hatta e, ister İhsanoğlu ister Demiktaş e, olsun. Yani Erdoğan dışında iki adaydan birine oy vermenin de ikinci tura götürmekte e, birebir e, etkisi olacağını da hatırlatalım. Çünkü e, oy oranları büyüyor ve e, evet. e, o yüzden Demirtaş ya da İhsanoğlu'nun ilk turda sonuca etkileyecek bir önemi olmayabilir. O yüzden daha idealist davranabiliriz ilk turda gibi geliyor. İkinci tura baktığım zaman ise, şimdi Demirtaş'ın ikinci tura çıkmasını çok zor buluyorum. Kaldı ki çıktığı takdirde, hani olur da bir, benim hiç beklenmedik bir Bu şey için. olur. Bütün MHP'li oyun, Herdoğanı kayıcanlığı kesin şey bakabiliriz. Çünkü, ama yani Karasel de biliyorsun kesinlikle. ki yani Dimitriş'in ikinci tura çıkma ihtimali yani yüzde altında o, değil mi? Yani bu, çok bu, yani artık yok gök düşmesi gibi bir işi bu. Evet. Evet. Ama işte her türlü olasılığı e, şey üzerine çizelim diye söylüyorum. İkinci e, tura daha büyük yüksek ihtimalle e, Ekmelet'in İstanbullu ve Tayyip Erdoğan çıkarsa orada işte şöyle bir problem çıkıyor. Sadece işte uyan insanın uyanıp da oy vermesinin ötesinde. Şimdi bir kere hem CHP'nin hem MHP'nin kemikleşmiş oyunun tamamıyla İhsanoğlu'nun arkasında duracağını hesap etmeliyiz. Bunun üzerine yine de ekstra oy alması gerekiyor. Şimdi kimden alacak? Tayyip Erdoğan'ın alması gerektiği oydan daha yüksek bir oy alması gerekiyor. Çünkü şu ana kadar baktığımız zaman oy oranı Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin MHP artı CHP'den daha yüksek olduğunu görüyoruz. Burada Kürtler işin içine giriyor ve bu noktada bir direktif olmamasına rağmen bizim gezip görüştüğümüz yerlerde konuştuğumuz insanlardan aldığımız intiba ve zaten zannettiğimiz şey de şu ki Kürtlerin büyük çoğunluğu ya vermez o ya da Tayperdonu verir ve bu sayede de büyük ihtimalle Tayperdon çizgiyi geçebilir gibi geliyor. Yani bana açıkçası her zaman bir Black Swan teorisi bir ihtimali vardır ama yüksek olasılıklı ihtimallerin alt alta koyduğum zaman yani yol maalesef <gülüyor> Tayperdon'a çıkıyor diyebiliriz gibi geliyor bana. <gülüyor> Açıkçası Kürtlerin ikinci turda Tayyip Erdoğan'ı seçecek olması bana çok da ter, yani İhsanoğlu'na tercih edecek olması çok da acayip de gelmiyor. Onu da söyleyeyim. Yani hmm. Bakın nasıl oluyor da işte Kürtler böyle bir şey yapıyor, satıyorlar filan gibisinden argümanlara da karşıyım. Ülkenin batısıyla doğusu son 10 senede, 12 senede farklı çizelgelere, farklı yönlere gitti diyebiliriz. Hmm. Yani doğudaki Tayyip Erdoğan algısı sevmese bile, karşı çıksa ve hala aynı devletin, faşist devletin ...şu andaki baş, başı olarak görse bile... ...batıdaki algıya göre biraz daha farklı. Yani nedir? E, yatırımın arttığı... E, ...çatışmaların azaldığı... ...ve bir takım hakların... ...verildiği bir dönem olarak görüyor... ...birçok insan Tayyip Erdoğan dönemi. Hı hı. O yüzden... ...MHP artı CHP diye... ...ve ulusalcılar ve... E, ...milliyetçiler koalisyonu olarak gördükleri... ...bir koalisyon adayındansa... E, ...Tayyip Erdoğan tercih etmeleri... ...bana daha olası geliyor. Öyle olduğu takdirde de MHP artı CHP yani e, İhsanoğlu ekstra kimden oyalayacak? E, Türkiye'de de onu göremiyorum. Şimdi ben e, siz ikiniz de çok doğru analizler yaptınız diye düşünüyorum. E, benim birinci turda seçimin bitmesini söylememin tek sebebi şu matematiksel olarak şöyle bir durum var. Eğer ki seçime katılım oranı %85'i bulursa seçim ikinci tura gider. Ama eğer ki %75'lerde hatta daha da düşük kalırsa o zaman büyük ihtimalle 1. turda biter. Bunun sebebi de biraz önce Karan'ın söylediği gibi eğer e, Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki adayların oy oranı düşük olursa o zaman zaten e, katılım da düşük olduğunda Tayyip'in oy oranı çok yüksek olacak. E, yani burada tabii şunu düşünüyoruz hep ki bence bunda haklılık payı yüksek, e, AKP seçmeni Hani daha konsolide olmuş bir seçmen. Yani gerçekten sandığa gidiyor. CHP ve MHP seçmeni o kadar değil. Ee, i̇kinci tur olursa ben heyecanlı şeyler olacağını düşünüyorum ama bu heyecan e, sonucu etki eder mi? Onu da emin değilim. Ee, açıkçası rakamsal olarak bakınca yani bir sürü farklı ankete ve istatistiğe durumun e, çok da parlak olmadığını düşünüyorum. En azından benim siyasi tercihlerim açısından. Ee, fakat birazcık da sonrasını konuşalım yani e, hani kim seçildi den ziyade e, ben mesela birazcık şeyi konuşmak istiyorum bilmiyorum göz attınız mı ama e, bana sorarsanız en ciddi belge olduğu için e, Tayyip Erdoğan'ın yeni Türkiye yolunda diye bir vizyon belgesi yayınlandı hatta işte ünlüler falan gittiler çok büyük olay oldu e, değil mi bir sürü eleştiri oldu falan Burada 2023, hedef 2023 e, vurgusu var. Türkiye bundan sonraki bir ya da iki dönemlik başkanlık sürecinde nasıl bir ülkeye gider? Cumhurbaşkanlığı sürecinde. Ee, ben başlayayım mı? Tabii. Tabii Kara, başla. <gülüyor> ee, yani Tayyip Erdoğan'ın seçildiği varsayım üzerinden yola çıkacağım Çünkü... Ee... O bambaşka bir senaryo, pekisi bambaşka bir senaryo. Şu söyleniyor bazı insanlar tarafından, Cumhurbaşkanlığı çok daha ceremonial bir rol, sembolik bir rol. Dolayısıyla başbakanın elinde olan yürütme güçlerinin bir çoğundan mahrum olacak ve partiyle ve hükümetle de arasında belli bir mesafe olacağı için aslında Tayyip Erdoğan için çok da ...ideal bir ortam olmayabilir... E, ...deniyor. Ben açıkçası böyle düşünmüyorum. Yani biraz bu konuda galiba karamsarım. E, çünkü şöyle... ...bir kere Cumhurbaşkanlığı düşündüğümüz kadar... ...pasif bir rol değil. Hı. Yani 82 Amalisasına baktığımız zaman... ...Cumhurbaşkanlığı'nın... E, ...yasama, yürütme ve yargı ile ilgili... ...bir sürü e, daha evvel olmayan... E, ...yetkileri var. Bu yetkilerin bir kısmını da Cumhurbaşkanları... ...geleneksel olarak kullanmıyor... Çünkü neden? Ya Cumhurbaşkanları zaten daha pasif kişilerden seçiliyordu. Hı hı. Ee, ya da ya, emeklilik gibi bir ya Yani öyle emeklilik oluyordu. Ya da ki 80 sonrası pasif olmayan Cumhurbaşkanlarımız da oldu. Mesela Turgut Özal ya da Ahmet Necdet Sezer. Onların da ya parlamentoyla ya da askerle araları... Açık olabiliyordu ve e, o yüzden hareket alanları daha kısıtlı oluyordu. Buna rağmen mesela Turgut Özal oldukça etkili bir e, e, Cumhurbaşkanı olmuştur. Ki 91'den sonra Demirel'in DYP hükümetiyle çalışmasına rağmen hı hı. ve askerle de işte Körfez Savaşı zamanında e, takışmalarını, işte Denizci Turunu emekle ayırmasını vesaire biliyoruz. Şimdi Tayperdon e, olası bir Cumhurbaşkanlığında hem asker hem parlamento çok daha kendi etkisi altında olacak biliyoruz ki bunun üzerine anayasanın verdiği yetkileri sonuna kadar kullanacaktır ki bana kalırsa ötesine geçmekten de çok fazla bir beis görmeyecektir nereden bunu söylüyorum çünkü şu Tayyip Erdoğan seçilirse Türkiye Cumhuriyeti'nin halk tarafından seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olacak zaten milli iradeden bahseden bir insan bu seçim milli iradeyi daha da kişiselleştirecek ve daha da kuvvetlendirecek bu milli irade söylemini ve e, o, ona o karizmatik yapısını daha da şişirecek. E, şimdi e, e, çözüm olmayan noktalarda eğer ötesine geçmek istiyorsa anayasanın şöyle bir argümanı rahatlıkla üstü kapalı olarak sunabilir. Ben halk tarafından seçilmiş meşhur cumhurbaşkanı ve bu işte bürokratik askerin Cuntan'ın yaptığı 82 anayasası benim elimi kolumu bağlıyor. Nedir doğrusu? Eh ben bunu delerim gibisinden bir yaklaşım görebiliriz. O yüzden açıkçası çok e, pasif bir cumhurbaşkanlığı yani beklememek lazım kesinlikle. Bence e, Atatürk'ten sonra en e, e, ağır e, etki bırakacak cumhurbaşkanı olacak. Yani. Ama bir takım problemler var. Yani parti içini kontrol edip edememesi, parti içindeki bölünmeler ondan sonra ne olacak, kim başbakan olacak. Ve gerçekten de parti Tayyip Erdoğan'ın e, başbakanlığında olmayan bir parti kaç seçim daha... E, tek parti olarak adaya, e, iktidara gelebilecek. Koalisyon hükümeti olursa bambaşka şeyler senaryolar çıkıyor tabii. Tabii, yani, e, tabii e, yakın geçmişe döndüğümüz zaman Özal örneği de veriyor. Özal'dan sonra hani, e, za, zaten e, siyasi olarak e, parti içiş çekişmelerinin olması gibi. Ama tabii burada bu e, kıyaslama yapıldığı zaman Özal'ın Cumhurbaşkanlığı olduğu dönemde ANAP'ın oylarının ne kadar düştüğünü de ön plana almamız gerek. Şu anda AK Parti'nin oyları e, yeterince yüksek olduğu için o, orada kıyasın biraz e, çok da iyi bir kıyaslama olmadığını düşünüyorum. Onun için KARA'ya o anlamda katılıyorum. E, ben isterseniz olayı biraz daha politika ilminden başka yönlere çekmek isterim. E, 10 yıllık böyle bir çünkü bir kere seçilmek büyük ihtimalle ikinci kerede seçilmek anlamına geliyor biliyorsunuz. Hı hı. E, e, bu gibi sistemlerde yani çok büyük bir hata yapmadığınız sürece veya e, ülkeyi e, krize sokacak herhangi bir şey olmadığı sürece e, ikinci kere seçilme daha da olası hale geliyor. Ne demek bu 10 yılın e, bu aday ve e, Cumhurbaşkanı'na geçmesi? Tabii ki yani insanların karakterine yansıması anlamında. Türkiye çok genç bir ülke. Hala genç bir ülke. Bu e, ve e, iki aday arasındaki farklılık, e, olaylara yaklaşımları, kendilerini adapte etmeleri, e, inatçılıkları, itirazları olarak baktığımız zaman ikisi arasında büyük bir uçurum var. Ben onun için önümüzdeki 10 yıla baktığımız zaman bir adayla olan 10 yıla, diğer adayla 10 yılları arasında çok büyük bir fark görüyorum. Doğru. Politikada ne kadar yer alacakları yanında karakterlerinden dolayı. Yani bu karakterlerin toplama yansıması, özellikle genç insanların yansıması. Türkiye'de yaşayanlar olarak biliyoruz bu kişinin toplumda görünürlüğü çok fazla olduğu için %99 bilindiği için her gün televizyonda olduğu için nedenlerini de biliyoruz tabi insanlar neredeyse artık onun sözcükleriyle konuşmaya başlıyorlar yani kendi sözcüklerini cümlelerini üretmek yerine artık bir stoktan cümleler seçer gibi onları kullanmaya başlıyorlar böyle ilginç bir insanlar arasındaki iletişimde kendi e, özgüvenleri yerine daha çok e, başkanlarının özgüvenlerini kullanmaya başlıyorlar. E şimdi gerçekten de başkan olursa ve 10 yıl Türkiye Cumhuriyetler gibi bir başkanlık e, olursa işte geçen gün zaten e, gösteri maçında gördük 12 dakikada 3 gol atılması herkesin kenara çekilmesi aman e, başkanımız gol atsın zaten 12 numarayla çıkıyor sahaya 12. Cumhurbaşkanı olarak yani bu müthiş bir tiyatro. Ee, biz artık o zaman bu tiyatronun oynandığı bir ülke olacağız ve 10 yıl boyunca böyle bir tiyatro oynanacak. Böyle bir tiyatronun oynanca ülkede fazla issue'lardan yani fazla e, işte şunların hakları bunların hakları e, şöyle estetik unsurlar ya bunların hiçbiri önemli olmayacak. Yalnızca o karakterin e, o günkü sinirinin nerede olduğu kırmızıda mı siyahtı mı o gün gülüyor mu gülmüyor mu gibi biraz hani e, tamamen. Onun e, iş dünyasının ki hani çok da aydınlık bir iş dünya değil bize yansıması olacak. Böyle bir Türkiye böyle bir 10 yıl bizim istediğimiz bir 10 yıl değil. Ha, benim için kişisel olarak fark eder mi? Fark etmez Mahir. <gülüyor> yani sonuçta hani açık açık konuşalım. Kimin cumhurbaşkanı olduğu benim hayatımı fazla da etkilemeyecek. Ama biliyoruz ki burada kişisel olarak bizi etkilemesi değil nasıl bir ülkede yaşayacağımıza dair bir e, seçim bu. O anlamda evet aktif olacaktır. karın dediği gibi. Ama olacaktır ve e, ben bu coğrafyada bizim e, bu ülkenin olgunluğunun e, o tür Türkiye Cumhuriyetler gibi bir e, işte e, artık yarı kutsallaştırılmış bir başkanla yaşayacağımız 10 yılın bizi e, çeşitli anlamlarda e, inovasyon olsun, e, yeni... E, Düşünce akımları olsun o anlamda çok fena tıkayacağını düşünüyorum. Sanatı tıkayacağını düşünüyorum. Yani kişisel olarak beni ilgilendiren bir taraf varsa kimin olduğu değil de nasıl bir Türkiye'de yaşayacağım. Hı -hı. Ve eğer hani sanat anlamında tıkanıyorsak, inovasyon anlamında tıkanıyorsak e, ya bu da hani çok da iyi bir şey değil yani değil mi? E, o açıdan yaklaşmaya çalışıyorum. E, Şimdi Onurcuğum vizyon belgesine bakıyorum. Burada sanat bulamıyorum. <gülüyor> Sanattan Sanat yok mu? Hayır, <gülüyor> Vallahi yok. Tasarım var mı? Ben kötü, tasarım da yok. <gülüyor> ee, bu arada, şimdi ben dediğim gibi birazcık bu vizyon belgesine taktım. Çünkü çok fazla gündeme gelmediğini düşünüyorum. Bu ünlüler falan gargaraya geldi bu olay. Bence neler olacağı burada yazıyor. Yani herkesin de okumasını tavsiye ederim. Bu Neler olacağı aslında Karan'ın söylediğine çok paralel. Senin söylediklerine de çok paralel olur. Birincisi zaten burada halkın seçtiği Cumhurbaşkanı ve yeni anayasa diye iki tane bölüm var. Bunlarda Karan'ın dediği gibi işte aslında milletin adamı zaten bütün şey kampanyanın ismi de. Gerçekten ilk defa bir halk, seçilmiş, halk tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı olacağı için Burada o egonun daha da yükseleceğini beklemek çok yanlış olmaz. Zaten tamamen hemen arkasından da yeni anayasanın ne kadar gerekli olduğu ve bunun %100 gerçekleşeceği gibi bir bölüm var ki bu da bana sorarsanız işte yarı başkanlık ya da başkanlık artık o günkü ortamın ve parlamentonun ve halkın nabzı ne tarafa doğru atıyorsa ona göre şekilleneceğini tahmin ettiğimiz bir anayasa. Yani burada kesinlikle ben Cumhurbaşkanı yetkilerinin aynı kalacağını düşünmüyorum. Yani yeni bir Anayasa taslağında. E diğer devamında da Onur'un söylediği şeyler, e, bütün e, vizyon belgesinde ön plan çıkan her şey e, ekonomiyle ilgili çoğu ve de siyasi birlikle ilgili. Yani aslında bütün vaat e, birazcık daha fazla para kazanacağız, Cebimize daha biraz fazla para girecek ve de Kürt meselesi. Yani Açıkça adı böyle konmasa da Kürt meselesi tamamen artık çözülmüş olacak. Bunun dışında herhangi bir işte uluslararası vizyon ya da yani uluslararası atıflar var ama öyle ciddi bir vizyon ya da sanatla ilgili ya da inovasyonla ilgili herhangi bir şey görmek çok mümkün değil bir iki tane küçük çevreye dair ya da işte devlet din ilişkisi gibi konular var ama onun dışında ya aslında tam böyle e, onun senin de dediğin gibi Türkiye cumhuriyetlerdeki şey e, oba gibi e, <gülüyor> bir durum Oda başı var. mı dedin? <gülüyor> evet oba başı dedim. <gülüyor> Oba başı. Yani biliyorsun şimdi bu vizyon e, belgesi diyorlar. Yani bu belge herhalde otursak iki haftada ben bir powerpoint e yaparım. Yani sonuçta <gülüyor> felsefisi olduğunu hepimiz farkındayız. Ama önemli olan bu felsefisiye yaratılmış. Bunun için zaman harcanmış. Tabii. Onlarca <gülüyor> danışman çalışmış. Reklam kampanyaları para. Bunların hepsi esaslı bizi. Türkiye'de e, seçimlerde bambaşka bir döneme girdiğimizi gösteriyor. Farkındaysanız reklamlar, televizyon reklamları ne kadar daha fazla kullanılmaya başladı. Cep telefonu mesajlarından bahsetmiyorum bile. Yani bu seçimin en büyük önemlerinden bir tanesi, e, Türkiye politik dünyasında seçim sistemi içerisinde paranın ve kendi temsil etmenin çok önemli olduğu ve buna dair adımlar atılmazsa, kim ne kadar çok para harcarsa, ne kadar çok insan çalışırsa onun kazanma ihtimali daha fazla oluyordur. <Gülüyor> Onun için yalnızca bence bu karakterin kim olduğunu veya 12 yıllık serüveni değil de aynı zamanda bu organizasyon içerisindeki e, kampanya başarıları diyelim kampanyalara ne kadar yüklendikleri ki hani ben dediğim gibi AK Parti'nin kampanya, e, Erdoğan'ın kampanyasını çok beğenmiyorum e, o kadar para harcandığı halde ama yazın o kadar para harcanmış o kadar organizasyon yapılmış. 40 günde ekmeğe etti insan bunu yapamadı. Ekmek için ekmeğe etti diye birisi çıkardı bir tane e, reklam bürosunda büyük ihtimalle bir gece içerisinde karar verildi o. <gülüyor> e, ve dediler Ah ekmek için ekmeğe ettin, Adını daha yumuşatırız Gaku. E, olmadı tabi. E, ama şunu öğrenelim ki artık bu işler başka türlü olmayacak. Evet. Bu işler bir promosyon olayı. Bu işler halka ilişkiler. Ya yani bunun için yalnızca para değil, e, inovasyonlar da gerekli. Bu bunu inovasyonları yapmak isteyecek e, siyasi iradeler de gerekli. Onun için karanı ilk başta söylediğinde biraz da katılmamak e, elde değil. Yani siz e, yalnızca aday olarak değil kampanya olarak biraz daha eski sisteme yani bu Amerikanlaşmamış sisteme göre davranırsanız burada insanlara çok çok büyük bir ödev yüklüyorsunuz anlamına gelir. Yani siz 40 günde bu hiç bilmemiş bir adayı bulun öğrenin birkaç mimeğinden nasıl bir insan olduğunu anlayın ona göre de karar verin. Biraz da geçmişine bakın. E bu da biraz haksızlık Ondan dolayı ben her zaman olduğu gibi biraz İstanbul burjuvasine çakmak istiyorum. Yani ister yardımlar olsun, ister bu konudaki istekler olsun, bu anlamda para çok önemli, halkla ilişkiler çok önemli ve Türkiye bu seçimle esasda bambaşka bir döneme girdiğimizi de anlıyoruz. Ondan dolayı da bu konuları konusunda artık pek tembellik yapmak için de bir fırsatımız yok. Sözü devretmeden önce bir konudan da bahsedeyim. Bu da e, bu seçimde e, miting alanları ve halkın arasına karışmakla ilgili iki ay arasında, üç ay arasında öyle bir fark var. Farkındaysanız e, bir tanesi daha çok miting alanlarında, diğeri daha çok halk arasında. E, Demirtaş ise hem halk arasında hem de küçük mitinglerle halkla buluşuyor. E, burada ise biraz da e, artık Türkiye'de yalnızca mitingler, miting alanlarında seçimlerin kazanılmadığını da düşünmemiz lazım. Yani farkındaysanız yani e, başta olan aday için e, iyi bir şey söylüyoruz. Para harcanıyor ama aynı zamanda mitinglerle de e, yalnızca e, seçimler kazanılmıyor. E, algı çok önemli. O anlamda insan onun insanların içerisine girmesi, miting yapmaması ki anlayabiliyoruz. Yani sesi titrek biraz, karisması yeterli değil, biraz da yaşlı yeterince hani e, insanları gazlayacak bir karaktere sahip olmamasına dolayı mitingleri tercih etmedi. Ama en azından onu destekleyen siyasi iradenin de hani bu konuda biraz daha e, hem MHP liderinin hem CHP liderinin biraz daha atak olması gerektiğini düşünüyorum. E, onun dışında e, bu iki unsur hakkında eğer bir konuşmak isteyeceğiniz bir unsur varsa da esasında merak da ederim. Birincisi e, para harcanması. ikinci ise miting alanlarında mı kazanır hala Türkiye'de seçimler yoksa başka alternatiflerde var mı? Vallahi ben açıkçası e, söylediğim kelimelerden birini. Ee, geri dönmek istiyorum ve bence asıl can alıcı kelime de o. Ee, tembellik dedin ee, ve en büyük farkı büyük ihtimalle e, gösteren şey tembellik ve çalışmak. Bu en son yerel seçimlerde de e, müşahitliği yapan arkadaşlarımızın da geri dönüp aktardığı e, e, tecrübelerin ortak noktası e, bir taraf çok çalışıyor, öbür taraf bu kadar zamandır e, dinamizmden uzak, kendini yenileyemeyen Dışarıdan gelip de benim yerimi kaparlar korkusuyla tamamen midyokritiyi esas almış bir düzenle devam ediyor ve tembelliğe yol açıyor bu. Böyle olduğu takdirde yerelden başlayacak bir hareketi, bir organizasyonu da başlatamazsın ve yerelden başlamak gerektiğini de biliyoruz. Kürt hareketine bakarsan kazandığı başarı yerelle alakalıdır. Siyasi isteme bakarsan Türkiye'de 20 senedir yerelden ulusal'a ulaşmış bir hareket. Dolayısıyla yerel yani sahaya inmek bu miting olmak zorunda değil yani bu seçim kampanyaları bakımından konuşuyorsak fakat sahaya inmek insanları mobilize etmek belli bir ideal çevresinde birleştirmek sadece anti Erdoğanizm değil sadece AK Parti karşıtlığı değil bir şey taraftar olarak yani bir vizyonu gerçekten insanlara işte yaptığı gibi Hani sorarlar ya iş e, mülakatlarında. 5 sene sonra kendini nerede görmek istiyorsun? 10 sene sonra kendini nerede görmek istiyorsun? E, sana diyor ki bu adam... ...2023'te bunu vaat ediyorum. 2050, bilmem, 2024'te bunu. 2071'de bunu vaat ediyorum sana. Bu insanlarda gerçekten bir... E, ...yani evet... Bu, ...belki bu vizyonu ben sahiplenmiyorum ama... ...bir vizyon var ortada. Bunu gösteriyor. Yani e, bu... E, ...grassroots dediğimiz gerçekten... ...yerele dönerek bu tembellikten çıkarak, çok da inovasyonu da kullanarak, yeni teknolojileri, gezinin orantısız zeka dediğimiz tarafını kullanarak ancak ve ancak o şekilde yapılabilecek bir, ortaya çıkacak bir hareket uzun vadede Türkiye'de statikoyu değiştirebilir. Onun dışında işte ancak son dakikada pragmatik bir ada üzerine anlaşılıp, son dakikada ortaya konulup ben inşallah çok kötü kaybetmez diye umulabilir ve gördüğümüz bu. Daha yani söylediğimde gerçekten şöyle bir nokta vardı. E diyorsunuz ki e, artık insanların diline, e, diline hakim olmaya başladı. Çünkü bir iktidar e, dili ve hegemonyası kuruldu. Yani hegemonya dediğimiz e, teoride silahla kurulmuş bir şey değildir. İnsanların e, rızasıyla kurulmuş ya da en azından rızası olduğunu düşünerek kurulmuş bir şeydir. Yani or, o noktaya kadar geldi. O yüzden yani arşın arşın mesafeler kat edilmesi gerekiyor. O e, diskuru zorlamak, yeni bir diskuru yaratmak, organizasyonu e, sağlamak filan. Ama inşallah, umuyorum ki bir noktada yani arda arda gelen bu e, hezimetler, e, bu klikleşmiş muha, e, muhalefet e, cenahlarını yok edecek, paramparça edecek ve içinden ya da dışından, ee, ...çok daha farklı bir yaklaşımda, çok daha farklı bir Türkiye vizyonu olarak olan genç, dinamik e, gruplar, insanlar, e, inisiyatifler yükselebilecek. Yoksa yani şu e, günü kurtarmak için yaptığımız, işte ekmek için ekmel ettin ya da Sarıgül'e arkasında tatava yapma, baskeç gibi şeylerle bir yere varmıyoruz. Yani yakın gibi görünüyor ama ileri gitmiyor Ve tabi zamanla e, mesajda da yani on message ya ilk Tony Blair'in ilk seçildiği zaman e, nasıl e, işte 90 kaç 97 yılında e, bir mesajın üzerinde durabilmek. E, tabi yalnızca karşılık üzerine siyaset yaptığınız zaman veya bir mesajınız yoksa insanların akıllarında da yer etmenizde kısıtlı oluyor. O anlamda o mesajların oluşturulması yalnız kişisel anlamda veya bu adayın olduğunu onu oluşturması değil. Bence e, Türkiye'de ee, insanların kafasında yer edebilecek. ister vizyon kelimesiyle olsun, ister daha güncel olsun ama bir şekilde geleceğe dair veya bugüne dair mesajların ve kelimelerin üretilmesi lazım. Bu kelimeler henüz üretilmedi. Tembellik de o aşamada bence ee, biraz da hani o işte senin dediğin o muhalefet, muhalefeti e, muhalefet <gülüyor> geleneği tembelliği de o. Yeni kelimelerin üzerine konuşmuyorlar. Yani gidip bir linguistle en azından nasıl bir reklam e, stüdyosuna giriyorlar işte hafta sonu toplantılar yapıp bir tane slogan vuruyorlar. Aynı zamanda mesela linguistlerle konuşmaları lazım değil mi? Yani sosyal bilimlerdeki diğer insanlarla konuşup belli beyin takımları oluşturup e, yalnızca kazanmak için değil ya geleceğe kendilerinin nasıl baktığını öğrenmek için de esaslı bir fırsat olacaktır. Yani çünkü bu insanların çoğu e, geleceğe kendilerinin nasıl baktığını bile bilmiyorlar. Bilmeyen insanların da zaten mesaj oluşturması oldukça güç. E, bu işi yalnızca eğitimli olan bir şey değil, üniversite mezun olmak, master'da, doktora'da olan bir şey değil. Biraz daha e, inovatif olmak lazım, biraz daha kreatif, biraz daha yaratıcı olmak lazım. Bu konudaki tembelliğin de e, senin dediğin gibi hizmetlerle e, üstlerine de atılmasını istiyor insan ama sanki hizmetlerle daha da atılışıyorlar, daha da böyle e, kendini bırakıyorlar gibi geliyor. Onun için bu seçim gerçekten de önemli bir seçim. Bu seçimde hani bir e, bu arada buradan devamlı traktörler geçiyor. E, <gülüyor> sizlerden ve dinleyicilerden e, bunu söyleyeyim. Onun <gülüyor> <gülüyor> için e, kapıyı kapatıyorum ama e, bu seçimler onun için güzel bir fırsat olacak. E, ben artık programın sonlarına gidiyorum. Yinedeyim pozisyonumu. Ben birinci turda biteceğini düşünmüyorum. İkinci turda e, gideceğini düşünüyorum. Ve turda güzel bir seçim olacağını ve Ekmelettin İhsanoğlu'nun kazanacağım da düşünüyorum. Ama e, Mahir beni bilir. Ben kumarbazım. E, <gülüyor> yani eğer e, <gülüyor> burada beni e, rasyonel kafamda lütfen beni dinlemeyin. E, ama e, en azından size hitap edecek şekilde şunu söyleyebilirim. E, bir şansı var. E, on, ona göre davranılması lazım. Ona göre bu seçimlere bakılması lazım. Ve son sözüm de şu olsun. E, genelde tabii herkesin kendi seçimidir. İşte oy vermek veya vermemek. Tabii ki demokrasi oy vermek Değildir bir, bir, bir sürü unsur vardır bunu defalarca söylüyoruz herkes de biliyor herhalde bizi dinleyenler ee, fakat bu gibi bir seçimde hele ikinci tura gittikten sonra eğer hani oy vermeme e, gibi bir tavır takınıyorsanız bunun gerçekten de çok çok iyi nedenleri olması lazım eğer bu nedenler yoksa esas da o tembelliğinde bir uzantısı budur. ...gidip o gün işte İstanbul'a gelmemek... ...veya hangi memleketiniz neresi oraya gidip... ...veya daha adresinizi değiştirmediyseniz... ...bu gibi yani küçük adımları... yapmamakta da esas da ...o biraz önce bizim bahsettiğimiz muhalefetin... ...tembelliğinin bir uzantısıdır... Ee, ...veya herhalde hani kendini... ...yaratıcı, kendini... ...yenilikçi olarak ad insanların da... ...bu konuda tembellik yapması da çok büyük bir tezattır... ...diye düşünüyorum. Şimdi Onur buna Karay'a sormadan önce... ...son sözü çok kısa bir şey ekleyeyim... ...ondan sonra sözü Karay'a vereceğim... Ee... Ben açıkçası en başından beri bu seçimi boykot etmek istiyorum. Çünkü 3 aday da bana yeteri kadar uygun aday değildi. Fakat sonuçta işimiz matematikle yani. Burada seçim denen sistem demokrasiyi yansıtmaktan ziyade bir matematik oyunu. Rakamlara baktığında eğer ki insanlar gerçekten Türkiye'de bir şeylerin değişmesini istiyorlarsa... ...kime oy verecekleri beni ilgilendirmez ama mutlaka oy vermeleri gerekiyor. Çünkü eğer ki oy vermezlerse biraz önce de söylediğim gibi... Katılım oranıyla birebir doğru orantılı olan bir şeyden bahsediyoruz. Eğer ki katılım oranı düşerse birinci turda seçim bitecek. Eğer ki yüksek olursa ikinci tura gidecek ve ikinci turda belki daha da yüksek olabilir o zaman. Çünkü daha farklı bir e, atmosfer olacak diye düşünüyorum. O kadar kolay değilmiş olacak birincisi. İkincisi başka özellikle yani oy oranı çok psikolojik olarak inanılmaz etkileyecek. Daha önce Türkiye'de iki turlu seçim de çok fazla olmadı çünkü. Ee, bunlar ilginç kriterler. Ama e, işin yine matematiğine dönersek... ...benim ümidim o kadar yüksek değil. Senin e, şeyini görüyorum yani... ...güzel bir wishful thinking dediğimiz... <gülüyor> ...güzel bir e, ruh halindesin ama... ...öyle olma ihtimali düşük olduğunu düşünüyorum. Kara sen ne düşünüyorsun? Valla ben de... E, ...kısa ve orta vadede... E, ...pesimist, uzun vadede... E, Hala e, optimist olmaya çalışıyorum. <gülüyor> e, şöyle, e, açıkçası ben e, birinci turu evet e, umarım e, geçebiliriz ki dediğin gibi ikinci turun e, kendi dinamiklerini de bir görmüşsü hiç olmazsa. <gülüyor> Zaten birinci turda kazanacak bir Tayyip Erdoğan'ın e, yani, e, özgüveninin melelere çarpacağı bir report yani. <gülüyor> Yani ikinci tur e, farklı bir dinamik olabilir. Yine de e, çok matematiksel olarak e, yani diğer adaylar için bir çıkış noktası göremiyorum. Hı hı. Ve düşünüyorum görmek istiyor muyum emin de değilim. Yani bir noktada da yani şu e, ultra pragmatik tepeden inme e, kimseyi pozitif olarak etkileyemeyen e, bir koalisyon e, muhalefetinin son dakikada ortaya çıkardığı ve hiç kimsenin içinden gelerek... Tamam bu benim adayım diyemediği, dikkat edin. Yani sağ altcısından solcusundan herkesin rasyonalize etmesi, etmek zorunda olduğu bir adayın ee, kazanmasının bizim düşündüğümüz uzun vadedeki amaçlar e, yönünde ne kadar faydası var? Açıkçası şüpheliyim. Yani şöyle e, ufak bir e, umut ama demin de dediğim gibi belki bunun işe yaramadığı e, açık bir şekilde görülürse bundan vazgeçilip yani tepedeki CHP, Erkan'ından bahsetmiyorum. Aşağıdaki bizlerden bahsediyorum. Buna bel bağlamayıp, günü kurtarmaya çalışmayıp diğer şu ana kadar Türkiye'de başarılı olmuş siyasi ve toplumsal hareketlerin yaptığı gibi yerelden iyi organize olarak ülkeyi iyi anlayarak, iyi analiz ederek tanıyarak yani sınırlarımızın ötesine geçerek başlatacağımız ve başlatmakta olduğumuz da bence genç, inovasyona açık, dinamik bir e, girişimi belki tetikler uzun vadeli ki umudum bu e, o yüzden o umudu da yitirirsek zaten e, kapatıp gidelim o umudu da itirmemeye e, can gönlünden varım e, çok güzel aynı zamanda istersen bir de e, başa güreşen ilk durumda e, ilk sıradaki aday hakkında biraz konuşmak istiyorum kendisi hakkında kazanmayı çok istiyor diye söyleniyor. Ben buna katılmıyorum. Kazanmayı çok istemesinden öte kaybetmekten çok korkuyor. Bundan önceki seçimlerde de her son hafta konuşmalarına baktığımız zaman o kaybetme korkusunu neredeyse hani görmüyorsunuz, duymuyorsunuz, koklamaya başlıyorsunuz. Bu seçimlerde de aynısı olacaktır. İkinci duru beklememin ve istememin en büyük nedenlerinden biri o korkuyu daha da yakından e, koklama ihtiyacı diyorum. Ya gerçekten de bana e, insan olduğunu karakter olarak da çok ilginç geliyor. Bir insanın bu kadar korkuyla yaşaması, bu kadar kaybetmekten korkmasının da zamanla ona ne kadar büyük başarılar getirdiğini görsek bile esas da korkuyla gidebileceğin yedim de ülkeyi korkuya götürtmek olduğunu düşünüyorum. Onun için de hani yalnızca hani kelimeler değil, biraz da korkuyla beslenen veya dışarıyı öcüleştirerek beslenen bir Türkiye olsun istemiyorum önümüzdeki 10 yılda. Ve o korkunun da diğer 75 milyona daha da daha da nüfuz etmesini istemiyorum. Ee, onun için e, belki de iyimserliğimin bir tarafı da odur. Ee, öyle bir korkuyla yaşayan bir ülkede e, iş yapmanın, arkadaşlık yapmanın, e, birlikte olmanın ne kadar daha farklı bir e, farklı bir şey olduğunu farkındayım. Onur yalnız ee, dikkat edersen... Birkaç gün önceki maçta hiç kaybetmekten korkmadı yani. 3-0 geriye düşmüş olmalarına rağmen. Sol ya karşı. <gülüyor> ya karşında kuklalar varsa. <gülüyor> ya öyle diyorsun. Öyle diyorsun ama o aşırtma gole herkes atamaz bak. Ya bak. şimdi ya, arkadaşlar ya, bu konu e... Kara usta diyorsun yani. Öyle mi? Ustanız <gülüyor> usta mı? E... Bu konuda usta. Abi <gülüyor> sol ikinci kolayaya çok e, öldürücü. Ya ekşi ekşi sözcük. Twitter bütün Türkli, Türkiye'dekilerin kendini sosyal mecralarda şey yaptığı e, fikirlerini açıkladığı ortamların hepsinde hiç sevmiyorum ama ikinci gol bayağı iyi falan gibisinden bir sürü yorum görüldü. Ama ben sana bir şey söyleyeyim Kara. E, ben onun da büyük bir tiyatronun parçası olduğunu düşünüyorum. Ve o kadar iyi ki, o kadar iyi düşünülmüş ki zaten o yüzden öyle atılmış bir gol. Yani... Tam olarak da işte amaç oydu zaten. Herkesi sevmiyorum ama çok iyi gol attı. Zaten yani futbol oynanıyor olması Türkiye'nin. Yani bir yandan e, Selahattin Demirtaş bisiklete biniyor. Ama bir yandan e, birileri çıkıyor 12 numarayla forvet oynuyor. Yani burada artık hani popülizmin dorukları diyebiliriz. Türkiye'de herhalde futbol kitlesi nereden baksam bir 35 milyon kemik kitlesi vardır yani. Neyse... E, Şimdi... Yani Tay Tayyip Erdoğan'ın toplumu iyi tanıdığına şüphe yok. Ee, i̇yisiyle kötüsüyle e, ve iyisini ben çok belki de popülizminin kötüsünü e, harmanlamayı da gerekli zaman biliyor. E, popülizm böyle iki taraflı bir şey e, ama e, o, bu ona kazandırıyor şu anda. Evet. Yani ben açıkçası e, birçok etrafımdaki arkadaşıma göre çok ciddi bir proje olduğunu düşünüyorum her anlamıyla. Yani bu süreci Kendine yöneltilen yolsuzluk suçlamalarını da çok bir dil kullanarak üstünden geldi mesela. Yani bunlar böyle çok hafife alınacak şeyler değil diye düşünüyorum. Ee, hoşlanıyor muyum? Tabii ki hoşlanmıyorum ama bir yandan da yapılmış işe bakmak lazım. Hani Tayyip Erdoğan'ın yazdığı veya yazdırdığı vizyon belgesine bakıyorum. Diğerlerinin elinde olana bakıyorum. Arada dağlar var ve bunu yani yokmuş gibi yapmanın ancak... Kafamızı kuma gömmek olduğunu düşünüyorum ben. Evet ama maç 90 dakika. Eğer uzatmalara giderse de dakika. <gülüyor> Onun için... <gülüyor> i̇şte evet. Umudumuz uzatmalarda. <gülüyor> Bugün benim için ilginç bir e, kayıt oldu. Çünkü e, yaklaşık geldi bir 10 kilometre gittim. Yakında baz istasyonu arıyordum. Böyle şeylere bakıyorum... E... Tellere bakıyorum işte bir tane baz istasyonu buldum tam onun önüne konuşlandım. Bulunduğum bölge biraz kırsal olduğu için 3G yoktu ee, ama şu ana kadar da kalite iyi oldu. Şu an bir baz istasyonuna bakıyorum. İlk yaz hayatımda böyle bir baz istasyonu bu kadar e, bulmaya çalıştım adaptasyon için ama sizinle birlikte olmak büyük bir keyif benim için. Kara çok teşekkür ederiz bu hafta için. Ben teşekkür ederim çocuklar çok teşekkür. her zaman gibi keyifli oluyor sohbetlerimiz. Onur iki, ikinci tur olursa bir tane daha Cumhurbaşkanlığı kaydı yapıyor muyuz? Ee, yapalım 15 Ağustos'ta bir tane yapalım evet Kara o zaman seni de bekliyoruz eğer vaktin olursa çünkü bu programın devamı iyi olur ikinci tur olursa olur çok sevinirim tamam. ben de büyük ihtimalle bu durumda Onur'un pozisyonda olurum çünkü <gülüyor> ya Artvin'de ya da Karş'ta olacağım o tarihlerde ee, bir baz istasyonu bulup altına e, otururum <gülüyor> harika <gülüyor> anlaştık o zaman sözünü aldık tekrar çok teşekkürler Mahir gelecek hafta o zaman görüşmek üzere büyük ihtimalle seçimden sonra konuşacağız aynen ee, Uygun rengi belirsiz. Bakacağım. Bakalım. <gülüyor> Gerçekten renkler var mı bu arada? Ben bilmiyorum. renk Herkese bir renk verilmiş mi? Ee, renk bilmiyorum ben de. Zannetmiyorum. Verisi hangi renk uyardı sizce? <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir soru. <gülüyor> Sarı, kırmızı, yani. mor. Sarı, tarih. Kırmızı yani. kim? Kırmızı ekmelettim Mor da Demirtaş. Bana sanki kırmızı Erdoğan logosunda da var. Ve o öfkeyi ve... Hmm. Gücü de gösteriyorum. <gülüyor> Sarı, en sarısından hani Ekmeleddin gibi geldi. Ee, öbür tarafta da belki mor ya da yeşil ee, bir veik şey olabilir. O evet. çağrışımda yaptı bana. Ee, yani duygu, verdiği duygular açısından sana katılıyorum Karacığım. Ama e, benim stratejim biraz parti renkleri üzerindendi. E, hmm. O kadar ayıracağını düşünmüyorum Erdoğan'ın kendine AKP arasından ama. E, haklı da olabilirsin. Neyse bence renk falan yok. Bilmiyorum ne var. Göreceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar ikinize de, de çok teşekkürler. E, bir sonraki umuyorum bakalım ne olacak bir sonraki programda. Belki de birlikteyiz. Birlikteyiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.